Ve masnuatta kudreti Rabbani'nin mucizatını temaşa ederek nazarı kaflet ibretle tefekkür etmektir. Nazarı ibretle tefekkür edeceğiz. İbret demek ders alacağız. Geçen sene bu Bingöl Van taraflarına gittim. Orada büyük, büyük tepeler böyle ot yiyorlar. Kışın 8-9 ay ahırdan çıkmıyor hayvan. Kar var ya, orada ot yıkıyorlar. Bazı tarlalar ekim böyle maşallah gem böyle bazı tarlalarda hiç ekilmemiş ot. Dedim kardeş bu tarlaları ne ekmiyorsunuz? Dedim bak ne güzel tarla, ot boğmuş. Abi dedim onu eklerse hayvanlar mı yiyecek? Bunlar hayvanların yiyeceği. Dedik. Biz o tarlalar bunlar ot tarlası. Onları biçiyoruz, ot tepeleri yapıyoruz kışın hayvanlara yediyoruz. <gülüyor> onları, onları işleyemeyiz dedi.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 Adam esir oluyor böyle. Hadi öyle aşkla anlatıyorum ki kaçamaz, hayatta kaçamaz. <gülüyor> Şimdi adam, ben diyorum bu yarın namaza başlar. Ne namazı? Bir adam yarınma bile vuramıyor. Bir daha <gülüyor> yakalarsa diyor. Harbi ya beş dakika, şöyle bırak gitsin adamı. acız ya. Neyse böyle bir arkadaşımı yakaladım. Beraber hayvan atlatıyorduk ben çocukken. Fevzi dedim bak bu kitapları okuyorum ben çok güzel dedim. Şunu okudum her bir ağaç ah, bismillah der. Her bir keçi, koyun gibi mübarek hayvanlar Bismillah diyormuş yaptım. bulan o kadar koyun otlattır. Hiç Bismillah ettiğimi tutmadım. <gülüyor> Bak dedim sıkıyorsun memesini şu takıyor şakır şakır. Bunun deliği küçük biraz gen geniş kendisine <gülüyor> kan akardı dem. Görüyor musun? Allah'ın kutlu ettiğine. Buna öyle bir anlattım. Yani serre kadar biraz düşürse bunu anlar. Kitabı da verdim buna. Gittim ben bunu 20 sene hiç görmedim. 20-25 sene görmedim. Şimdi biz İzmir'de oturuyoruz. O ilçede oturuyor. Bir gün Urla'da camiye gittim, baktım karşıma çıktı. ''Oof, ne haber ya?'' ''İyi ya.'' dedi. ''Dedi, sülalesinde secdeye giden yok.'' Adam ''Namaz kılıyor.'' dedi. ''Vallahi demin çok sevindim. Hacca da gittim, ne içmişim.'' dedi. ''Ohh.'' ''Ya kadar.'' ''Ya arkadaş.'' diyor, ''İçki içiyoruz, oğlan da içiyor.'' dedi. Buna bırak.'' desem ''Ben için baba sen içiyorsun.'' diyecek. Evel, ''Hadi ben tövbe ettim.'' dedi. ''Hacca macca gittik.'' dedi.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 Açtım kitabı dedi, seninle hiçbir hiçbiri yazmıyor. <gülüyor> <gülüyor> Halbuki başında yazıyor, gerdi inek keçi koyup. Vallahi açtım seni dedi, kafayı yemesi kafası. <gülüyor> <gülüyor> Görün değil mi kardeş, nasip olmayınca demek de Halbuki kafayı yiyecek bir şey yok ki, ben ona desem ki,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 Ben sen oluyorum demiş anlamıyorum. Sen benim bu anlattığımı anlamıyorsun. Çok değil abi. Sen olacaksın ya Sonra cemaat çok memnun oldu yani, kuyruğa girdiler sarılmak için. Etten, burun diyorum adam bak. lan burun işte diyor. Bak koku alıyor, adam şimdi diyor ki, ya burun tabii ki koku alır, ne yapacak? Tırak yumurtayı bırakıyor. Tavuk, var ya. tavuk varıp da salatalık yapacak değil. için <gülüyor> doğduğundan beri onu öyle görüyor ya. Hep yumurta yapıyor. Normal diyor. Tavuk tabii ki onu yapar. Bir düşün bakalım nasıl yapar arkadaş. O tavuk dün geldi. iki senelik tavuk. Bir, bir senelik tavuk. Tezgahı yok, torması yok, aklı yok, ilmi yok. Seni tanımaz, sevmez, bilmez. Omlet yap, koflet yap, rafadan yemeleme yap. Trak trak trak. <gülüyor>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 Hiç hayret etmiyoruz bak, hayret etmiyoruz. Neden? Doğduğumuzdan beri o odundan hep üzüm geliyor. Bir sene başka bir şey gelse, bakalım bu sene ne gelecek acaba? <gülüyor> bir bakın tavuk geliyor. Eğer yani asmalardan tavuk sallansaydı biz yine hayret etmeyecektik. Allah. Emin ol valla. Git ki tavuk kopar misafirden. <gülüyor> <gülüyor> güt güt güt ak. <gülüyor> اِنَّ insane لَزَلُوا مُنْ كَفَّارِ diyor Cenab-ı Allah. Ya insan çok zayıftır, Çok nankördür, Allah korusun. Halbuki gözümüzün olan olayı. Bak şimdi, hoca bir tane Allah-u Ekber çıkıyor hazırdır. Hepimizin kulağına bir allah Ekber geliyor mu? Geliyor. O allah Ekber'i Allah çoğaltıyor. Ne kadar kulak varsa o kadar çoğaltıyor. Yoksa bir tane Allah-u hangimize yeter? iyi <gülüyor> ya böyle devam ediyor ezan da okunuyor Allah bereket versin Allah razı olsun sözün güzelliği kısalığındadır Allah razı olsun el